Yüzümde büyük ve hoşuma gitmeyen benler var. Aldırabilir miyim, caiz midir? Yani e, prensip olarak biz e, Allah'ın yaratmasına, fıtrata müdahale olmasını tasvip etmeyiz. Edilmemesi gerekir. Ancak kişi e, ondan bir psikolojik rahatsızlık hissediyorsa, ya topluma çıktığı zaman herkes işte yüzüne bakıyor, benli insan diyorlar gibi bir zihin dünyasında düşünce oluşuyorsa olabilir. Yani bunu bir hastalık kabul ederiz. O hastalıktan kurtulmak için estetik ameliyat olabilir. Bunun... Çünkü burada bir aldatmaya yönelik bir şey yok. Evet. evet. Ee, ama bunda bir açık kapı olarak algılayıp da insanların estetik ameliyatlara yönelmesini... Yani keyfi şunu onu ön şart olarak söyledim. Yani, evet. E, şimdi mesela sizin neresi, nerenize estetik ameliyat yaptıracağız? Şimdi doğuştan insanın burnu böyle e, yamuk çıkıyor mesela. Evet. E olsun Allah öyle yaratmış. Ama insan topluma çıkınca herkes sanki kendisine bakıyormuş gibi bir his, hisse kapılıyor. Ve bir rahatsızlık duyuyorsa yani orada bir ameliyat olabilir.